Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, ticarette kullanmak üzere banka sektörüyle çalışmak doğru mudur? Yani doğrudan doğruya bankalarla sürekli mal alma, satma, mal alırken kredi kullanma ve faizli olarak ticari faaliyetlerimizi sürdürmek doğru mudur diye sormuş. Şimdi tabi e, burada doğrudan doğruya nakit faizli bir muamele ile biz alıyorsak, eğer e, ticari muamelelerimizde devamlı faizli işlemin içindeyiz anlamına geliyor. Tabi faizin de azı çoğu nehyedilmiş, yasaklanmış. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde bu net bir şekilde ortaya konmuş. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'deki faiz yasağını riba yasağını açıklarken Fıdda fıdda. E altın bizde bil bir şair. E alt tane madde saymış e Hadis-i Şerif'te. Altın altınla, gümüş gümüşle, arpa arp ile, buğday buğdayla, e, hurma hurmayla değiştir değiştirilecekse yeden bir yedin. Peşine olarak değiştirilsin. Mislenbimizden miktarınca değiştirilsin. her hadihi'l ejnasu. Bu cinsler farklı olduğu takdirde febi o Dilediğiniz miktarları değiştirebilirsiniz. Ancak yeden bir yedin olmak kaydıyla, peşin olmak kaydıyla. Şimdi burada e, mal takaslarının peşin yapılması istenmiş, altın ve gümüşün para takaslarının yani saraflık işlemlerinin de e, peşin e, yapılması esası getirilmiş. Vade girdiği anda fark olmasa bile vadeli satış girdiği anda. Ee, ribanın neseri ribası deniyor ona. Ya fazlalık ribası veya nesiye ribası söz konusu olabiliyor. V vadeli satışlara da döviz işlemlerinde ve saraflık muamelelerinde yasak getirilmiş. Ki böylece para sadece para olarak kalsın ee, ve mal mu, alım satımlarında mübadele aracı vazifesi görsün. O kadar. Bunun dışında para kendisi ticaret meta olarak kullanılmasını istermiş. Bir tek para değişimlerinde işte döviz büroları diyebileceğimiz e, para bozdurmalara müsamaha gösterilmiş. Belli bir komisyon karşılığında. Dolayısıyla faizin e, kısaca ticarette sadece mübadele aracı olarak kullanılması e, yeterli görülmelidir. O yüzden mesela faizsiz bankacılık sektöründe Kesinlikle kimsenin eline para veremezler. Ne verirler? Mal verirler. Tamam ne istiyorsunuz? Mal alacağız. Arabamı buyur arabayı. Nasıl ödeyeceksin? 48 ay taksitle. Tamam. Biz bu parayı, arabayı satan yere ödeyelim. Yaptığımız sözleşmeyle alınan satın alınan arabayı size 48 ay taksitle devredelim gibi bir işlem yaptığınız zaman mal alım satım oluyor dikkat edilse. Sipariş üzerine mal alındı. ...ve size devredildi. Daire alındı... ...parası ödendi daire sahibine... ...ve size devredildi. Ancak bu şekilde... ...mal üzerinde açıkça sözleşme... ...yapıldığı zaman bunun adı... ...murabaha oluyor. O zaman... E, ...para kısmı... ...mübadele aracı olarak kalıyor. Paranın kendisinden... ...bir fazlalık ziyade... ...faiz ödenmiyor paranın kendisine. Alınan malın... ...vadeli fiyatı ödenmiş oluyor. Ancak o zaman faiz faiz olmaktan çıkıyor. Malın satışının karı niteliğinde görülüyor. Dolayısıyla bu anlamda olacaksa, keşke bankalar da bu şekilde dizayn edilerek gerçekten mal üzerinde fiilen para kullanılacaksa düzenlemeler, sözleşmeler, yazışmalar o şekilde yapılarak kontrollü mal alım satımı üzerinde para mübadele aracı olarak kalırsa bunun adı murabaha oluyor ve haram olmaktan çıkıyor. İşte ileride ümit ediyoruz. Şu anda faizli bankacılığa devlet bankaları da girmek üzere. Girildiği zaman bunların daha yaygınlaşacağını da umuyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam Hz. İsa'nın diyor yeniden dünyaya gelip gelmeyeceği konusundaki görüşünüz nedir diye sormuş. Şimdi Hz. İsa ile ilgili tabi ayet-i kerimelerde bilindiği gibi Hz. İsa'nın öldürülmediğine dair ayetler var. Ve ma kateluhu ve ma ve la küş ve şubbihe lehum ayetinde bildiğimiz gibi Hazreti İsa'yı öldürmek üzere bir kumpas, suikast hazırlanmış. Rivayete göre ona şey olan, onu öldürecek olan kişi bir anda Hazreti İsa'ya benzetilmiş ve o öldürülmüş. Hazreti İsa'n kendisi değil. Ve ma kateluhu, onu öldüremediler. Ve ma Çarmıha da giremediler, idam edemediler. Ve lakin fakat onlara başka birisi benzetildi. İsa gibi. Onun e, kıyafetine büründü birisi. Allah tarafından onun şekline giriverdi ve o öldürüldü. Şeklinde ayet-i kerimede. Ve Hazreti İsa'nın ruhunun ya da kendisinin Allah'a ref edildiği, ruh yükseltildiği ayet-i kerimede ifade edilmiş. Şimdi Dolayısıyla öldürülmeden, idam da edilmeden... Allah'a yükseltildiği ifade edildiğine göre e, İsa e, göğe kaldırıldı ve daha sonra yere inecek. inancı da e, yerini aldı. Ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde e, Hz. İsa'nın kıyamete yakın yere ineceğini, dünyaya ineceğini peygamberimiz haber vermiş. İsa demiş yeryüzüne inecek, beşer olarak inecek yani bedeniyle, şeyle ...yerini alacak. Tabii ki... ...Muhammed ümmeti olarak... ...dünyada yerini alacağı anlaşılıyor. Haçı kıracak... ...domuzu öldürecek. Onların sembol şeyi var bildiğimiz gibi. Haç. Onların akide sembolü olarak... ...bugün kullanılır. Bir de en önemli yasaklardan... ...İslam'ın üzerinde durduğu... ...domuzu demiş... ...yasaklayacak anlamında aslında. Domuzu yasaklayacak ve böylece Müslümanların tarafında yerini alacak şeklinde. Ondan sonra bir de cizye koyacak var. Yani Müslüman olmayanları cizye koyacak İsa. Yani bu da gösteriyor ki İslam toplumu, İslam devleti içinde Hazreti İsa yerini alacak. Diğer ehli kitaba cizye vergisi konacak. Kıyamete yakın Hazreti İsa'nın geldiği dönemdeki uygulama böyle olacak diye. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde haber vermiş. Yani Bu da gösteriyor ki Hz. İsa kıyamet alametleri arasında yeryüzüne inecek ama Müslümanların safında yerini alacak ve o şekilde bir uygulama olacak. Kısaca bu konu tabii çok tartışılmış. Eski mezheplerin teşekkür ettiği dönemde de bu sorular müştehit yöneltilmiş. Mesela İmam-ı Azam'a da sormuşlar. İsa yeryüzüne inecek mi? İnsan olarak inecek? beşer olarak mı? ruhen mi inecek feyiz ve bereket anlamında veya insanlara moral verme manasında buna bende sorular sorulmuş sonunda İmam-ı Azam iki kelimeli işi bitirmiş Nüzül-i İsa Hak'tır Hakkun demiş El-Fıkul-Ekber El diye İmam-ı Azam'ın bildiğimiz gibi akıde ile alakalı bir risalesi var ee, daha sonra onu e, Aliül-Kari şerh etti Türkçe'de tercüme edildi bir cilt halinde fıkı Ekber şerhi deniyor ona Fıkıh-ı Ekber'de İmam-ı Azam Hazretleri bu soru üzerine nüzül İsa hakkun demiş. İsa'nın yeryüzüne inmesi haktır, gerçektir. Kıyamet yakın vuku bulacaktır manasında e, detaya girmeden e, bir cümleyle İmam-ı Azam konuyu kesmiş. İsa yeryüzüne inecektir. Benim kanaatim budur demiş. Başka bir kardeşimiz hocam diyor namazlarda zaruret halinde cem yapılabilir mi? Yani zaruret halinde tabii ki yapılabilir de zaruret hali olmadan yolculuk halinde daha çok e, cem etme. İkinci bir konuda zaruret derken yani cem etme bir suri var bildiğimiz gibi bir tek gerçek cem birleştirme var. Suri cem, ...birinci namazı son vaktine bırakıyorsunuz... ...son vaktine kılıyorsunuz... ...hemen ilk vaktine de diğer namazı kılıyorsunuz mesela. Buna soracağım diyoruz. Şöyle diyelim... ...bugün e, ikinci ezanları kaçta okunuyor? Diyelim 240'ta mesela... 14.40'ta ...İstanbul'da ikinci ezanın okulduğunu kabul edelim. E, siz öğlen namazını... E, ...14.35'de kılıyorsunuz... ...ikinciye 5 dakika varken yani... ...öğlen namazını kıldınız... ...bitti... İkindi ezanlar okunmaya başlandı mesela. İkindi namazına kılıverdiniz. Hiç kalkmadan. Bakınız birini son vaktinde kıldınız, diğeri ilk vaktinde kıldınız. İkisi aynı mecliste, aynı meside girdiğiniz zaman da kılınmış oldu. Seferilik yok. Bir mazeret de yok bir bakıma. Ama şu soru akla geliyor. Niye öğlen namazını ta saat 14.35'e kadar geciktirdiniz. Niye zamanında kılmadınız diye bir soru akla geliyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde eftel ustalavat li buyurmuş. Beş vakit e, namazın en faziletlisi ilk vaktinde kılınandır. İlk vaktinde gecikt geciktirmeden. Şimdi dolayısıyla e, Şafii mezhebi bunu esas alarak bütün namazlarda demiş. Namazı vakit girer girmez hemen ilk fırsatta kılınması en faziletli olandır demiş. Fakat Hanefi mezhebi iki namazı istinah etmiş. Bunlardan birisi sabah namazı. Esfirü salatü subuhu hadis-i şerif var emir sigasıyla. Sabah namazını isfar ediniz buyurmuş peygamberimiz. Yani biraz ortalık aydınlanınca geç kılın anlamında. Tabi İslam bunu yorumlamışlar demişler. Bunun sebebi sabah ezanı okunduktan sonra insanlar uyanacak, kalkacak, abdest alacak... Boy abdesti ihtiyacı olan olabilir. Boy abdestini alacak ve mescide gelecek. Bu yarım saat 45 dakikaya gerektirebilir demişler. Ortalığın biraz ağırması lazım manasında. Yani kısaca cemaatin toplanması için, kalabalık cemaatle sabah namazı kılısın diye peygamberimiz acele etmiyordu. Namazı biraz geciktirerek kılıyordu. Ortalık ağırınca anlamında. Fakat i̇mam Şafii bir önceki hadise itibar ederek, Hayır demiş sabah namazı vakti girince ilk fırsatta demiş hemen cemaat toparlanır. Beklemeden demiş namaz kılınır. Fazilet olan budur demiş. Bir de öğlenle, ikindi, öğlenle ilgili olmak üzere salatta Zuhr hadis-i şerifi var. Öğlen namazını ibrat serine bırakınız buyurmuş Peygamberimiz. Şimdi çok sıcak çöl ikliminde öğlen namazını tam vaktinde kılmaya kalkarsanız aşırı sıcak sebebiyle uzaktan gelenler hele bunalıyor. ...zorlanıyor, 40-50 derece sıcağı düşünelim ki Riyad'da biz bunu yaşadık. Asfalt eridi eriyecek, yanına bastığınız ayağınız yere yapışır. Dolayısıyla çiçeklerin köklerindeki su kaynak su gibiydi. Devamlı suyun içinde duruyor yeşilliklerin kökleri bazı park şeylerinde... Ee, ama meydandaki su adeta sıcak su. 40-50 derece sıcağın içinde o ısıya su da ulaşmış oluyor. Şimdi bunun gibi e, böyle bir sıcakta demiş peygamberimiz acele etmeyin öğlen namazını. Biraz geciktirin. Yani e, serine bırakın. Bu da biraz geciktirmeye gerektiriyor. Yani İmam-ı Azam diyor ki e, aslında ibret en sıcak günlerde havanın serinlemesi isimlerin gölgesi iki misli oluncaya doğru meydana geliyor diyor. Bir misinden sonraki dönemde bir bastonu diktiğiniz zaman gölgesine bakınca bir mislinden sonra iki misine doğru gölge yaklaşırsa o zaman hava azıcık serinlemeye başlıyor. İbrat serinleme dediğimiz zaman ben bunu anlıyorum diyor. Bu kadar geç kılınır öğlen, öğlen namazı. O zaman öğleni kıldınız ikinci yaklaştı zaten. Çünkü diğer mezheplere göre bir misli olunca gölge ikindi namazı kılınabiliyor. İmam-ı Azam iki misli olduktan sonra kılınır demiş. Neredeyse ikindi namazına yakın bir zamanda öğüne namazı kılınacak çok sıcak günlerde. Arkasından ikindi de yaklaşmış oluyor mesela. Şimdi bu anlamda işte bu İran tarafı falan demişler madem bu kadar bunlar yakın birini geciktirip öbürünü de acele ilk vaktinde kılacak şekilde ikisini birleştirelim. Sürekli beraber kılalım gibi bir görüş de ortaya çıkmış. Bu defa ezanı da teke düşürmüşler öğlen ezanı. Öğlen ikindiyi birleştirip... ...öğlende bir ezan ikisini de kapsar gibi... ...bu sefer aşırı yorumlara gidilmiş. Akşamla yaslar arasında aynı şey yapılmış. Akşamı biraz geciktirelim. Hemen yaslı da yakın zaten. Geldi, Geldiğimiz zaman mesleksini ikisini beraber kılalım anlamında... ...yorumlar Caferi mezhebinde öne çıkmış. Fakat bizim hanefilerde tabii... ...ve diğer dört mezhep anlayışında... Her namaz ayrı ayrı ezanlarla kılınır. Asıl olan budur. Ama çok olağanüstü durumlarda. İşte Peygamberimiz çok aşırı sıcak olan bazı günlerde öğlen namazını kıldırınca, ikindi vakti girdi kanaatı hasıl olunca ikindi de kılın diyormuş ama çok az. i̇bn Abbas Hazretleri çok yağmurlu günde de diyor Peygamberimiz bunu yaptı. bir Medine'de diyor çok şiddetli bir yağmur vardı bir gün. Öğlen namazına çıkamadık diyor biraz gecikmiş çıktık, namazı öğleni kıldık, peygamberimiz ikini de kılalım dedi. Büyük bir ihtimalle yağmurdan söz edildiğine göre güneş görünmüyor aslında. Saat de yok malum o devirde. Güneş de görünmeye ne olacak? Tahmin üzere kılacaksınız. Zamanlamayı tahmine dayalı yapacaksınız. Çünkü Emreviler döneminde ilk defa kum saati icat edildi malum. O da bazı saraylarda zengin kişilerin elinde ee, olmaya başladı kum saati denilen, denilen saat ailelere yayılınca kadar asırlar gerekti. O yüzden her gün güneşin hareketlerine bakarak doğarken, doğduktan sonra öğlen tepe noktasında öğlenle ikin, akşam arasında ikindi ortalama güneşin tahmini durumuna göre insanlar bakarak namaz kıldılar. Ama Hz. Ayşe Validemiz çok zeki. Bilal Habeşe'yi ezan okurdukça Hemen işaret koyuyormuş. Mesut kenarında duvar, duvarın gölgesi nereye düşüyorsa orasını çiziyormuş Hazreti Ayşe. Çizilere, gölge çizilerine dayalı öğlen ikindi e, namaz vakitlerini e, ezanın ne kadar yaklaştığını, okunmak üzere olduğunu Hazreti Ayşe hemen bakıyormuş camdan e, ve o gölgeden anlıyormuş. Hemen biraz sonra ezan okunacak manasında saat izler gibi kendi çizdiği Saat çizgileri diyelim ona. Hazreti Ayşe'ye yol gösteriyormuş mesela. Tabii çok zeki bir e, Hazreti Ayşe'nin hali var. Evet e, bu şekilde e, zaruret halinde ya da sıkışık durumlarda kendi vakitlerinde kılınır da asıl bir de namazların cemmi meselesi var. Asıl erken veya geç kılma yoluyla birleştirme bizi ilgilendiren o. Şimdi biraz önceki anlattıklarımız zaten birini son vaktine bırakma diğerini ilk vaktine kılma yoluyla suistimal edilmemek şartıyla tabii ki bunlar e, oluyor zaman zaman. Seferlikte ise mesela haç sırasını düşünelim. Hacca gittiniz. Arafat Dağı'nda öğlen namaz vakti girdi. Ezan okundu. İmam Efendi ne yapıyor? Öğlen namazın farzını kıldırıyor. Şimdikini de kılacağız diyor. Ne zaman? ikindiye daha belki üç saat var yerine göre. Erken bir zaman, üç saat öncesinden öğlen namazının hemen arkasından ikini de kılınıyor mesela. Peygamberimiz de böyle yapmış. Arafat'a gidiliyor, akşam güneş battıktan sonra malum Arafat'tan hareket ediliyor. Akşam namazını kılmadan, halbuki akşam ezanı okunuyor orada. Güneş battıktan sonra yola çıkılıyor Arafat'tan. Müzelifeye gidilecek. Ama Müzdelife'ye varıncaya kadar ya, e, akşam namazı vakti çoktan geçiyor. Ya namazı vakti. Bazen gece yarısını bulduğu oluyor. Arabalarla taşırken araba gidip geldikçe tabii çok aşırı kuyruk var, sıra var. izdiham sebebiyle 2-4 saat, 5 saat bazen taşıma devam ediyor. Yaya gitseniz yine vakit alıyor. Arabayla gitseniz ilk gidenler belki vaktinde ulaşabilir Müzdelife'ye. Ama daha sonraki seferlere kalanlar geç gidiyorlar. Ve gidildiğinde de yaz akşam namazının vakti çoktan çıkmış gece ilerlemiş oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Önce ölen akşam namazını kılıyoruz, ee, kahved getirerek arkadan yası kılıyoruz. Cemetme bu oluyor aslında. Yası namazın vaktinin içinde ikisini kılın. Peygamberimiz böyle yapmış ﷺ. İşte bunu acaba seferlik sırasında da yapabilir miyiz? Asıl münakaşa konusu bu. Hanefi mezhebi seferlik sırasında soracağım olabilir demiş. Biraz önceki söylediğimiz gibi saat iki, doğru, iki buçuktan sonra öğleni kılıyorsunuz. İkindiği de kılıveriyorsunuz mesela. İki, biri son vakti ilk vaktinde denk getirip diyor Hanefi mezhebi. Akşamı da bu şekilde. Ortalık iyice kararmadan akşamı kılıyorsunuz. Bu arada yaslıyı da veriyorsunuz. Ortalık kararmış oluyor. Fakat e, Şafii mezhebi başta diğer mezhepler demişler e, böyle bir kural yok. Eğer namazlar cem edilecekse biraz erken de cem edilir. Gece de kalmış olabilir duruma göre, yolculuğun haline göre. Öğlen ile akşamla yazsı e, erken zamanda da geç zamanda da cem edilebilir diye fetva vermişler. Neye dayanarak? Tebük gazvesi yolculuğundaki peygamberimizin cem etmelerine dayanarak. Çünkü Allah Resulü'nün arkasında 30 bin asker vardı. Eğer kuşluk vakti yola çıkılıyorsa öğlen namazdan önce yola devam ediliyor. Ediliyor. İkindiye doğru diyelim. Artık nasıl, nerede denk gelecekse uygun bir yerde peygamberimiz mola veriyor. Otuz bin asker abdestten alıyor, hazırlanıyorlar. Öğlen namazı kılınıyor. Hemen ikindi de beraber kılınıyor. Bu defalarca olmuş. Akşam yine, akşam namazından önce, güneş batmazdan önce yoldaysalar, devam ediyorlarsa, Hemen güneş batınca ara vermiyorlar. Devam ediyorlar. Uygun bir yerde mola veriyorlar. Abdestler alınıyor. Peygamberimiz önce akşam namazını kıldırıyor. Sonra yasını kıldırıyor. Hep böyle olmuş. 15-18 gün kadar sürmüş Tebu gazetesi yolculuğu. Uygulama bu şekilde. Şimdi tabi İmam-ı Azam diyor Allah Resulü güneşin durumuna baktı. Öğlen namazının vakti çıkmadan ...mola verildi... ...abdestler alındı... ...öğlen kılındı... ...bu arada ikindi de girdi girecek... ...veya girmiş oluyor İkindi namazı vakti... ...ikindi de kıldırıverdi diyor... Suriyecem dediği şekliyle... ...akşam namazı ortalık iyice kararmadan diyor... ...mola verdi peygamberimiz... ...ortalık karardı... ...akşam yani namazını kıldırdı... ...bu arada ortalık zaten kararmış oluyor... ...yasıyı da kıldırıverdi diyor i̇mam Şafii ve diğerleri buna itiraz ediyor Yok diyorlar Allah'ın Resulü'nün arkasında 30 bin asker var öyle rastgele mola veremez Aman güneş batıyor Battı veya ortalık kararacak Kararmadan akşam kılalım Diyerek rastgele Mola verme şansı yoktu diyorlar Çünkü 30 bin asker var Orta yerde subaşı, Su başı uygun bir yer Olması lazım Atların develerin otlayabileceği otlak Bir yer olması gerekir uygun bir vadi namaz kılabilecekleri bir yeri denk getirmeleri öyle dakikalar olmaz diyor diğer mezhepler. Ve bu konuda da ilgili hadislerde gerçekten açıklama yok. Ne var? Eee mesela cem cema ifade, cem nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Eee beyne salat -i zuhri ve benat ve beyne asr, asr mesela Hadis-i Şerifin birisinde cem an kelimesi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesi yolculuğu sırasında Öğlen namazını, yastı namazını e, salla, ceman, bil, cem ederek kıldırdı şeklinde. Veya cema ile başlıyor. Cem etti. E, cem an diyor sonunda. Salla, ceman, cem ederek kıldırdı. E, veya e, cema, ceman nebis aleyhisselam cem etti. İkisini birlikte, öğlen iki namazı arasını cem etti manasında ifadeler var. Orada hangi saatte, hangi vakitte açıklık yok. İşte buna benzer sebeplerle mezhep imamları bu konuda yorumlarını ortaya koymuşlar. Çoğunluk mezhepler ki Şafii mezhebi başta demişler aynen haçta olduğu gibi duruma göre yolculuk sırasında öğlenle ikindi akşamla yastı cem edilebilir. Bu bir kolaylıktır ve bunu Peygamberimiz Tebü gazivesi yolculuğunda zaten uygulamıştır. Diğer zamanlarda uygulandığı olmuştur demişler. Sonuçta bu namazın cemi meselesi buna benzer şekilde değerlendirilebiliyor. Kısa bir sonra sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler sohbetimize devam ediyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor Avrupa gibi ülkelerde namaz vakitlerinin farklılığının nedenlerini öğrenebilir miyiz? Diyanetten farklı e, ve diğer bazı cemaatlerden farklı namaz vakitleri gösterilebiliyor demiş. Şimdi tabi beş vakit namazın vakitleri teşekkür eden yerlerde problem yok. Ama özellikle Kuzey kutbuna doğru yaklaşıldıkça... İsveç, Norveç tarafları özellikle. Şimdi bakıyorsunuz tamam e, öğlen namazını kılabiliyorsunuz. İkindiği de belli zamanda kılma imkanınız var. Akşam namazını kıldınız diyelim güneş battı. Güneşi görüyorsunuz battığını. Ama güneş battıktan sonra bir türlü ortalık kararmıyor. Bir iki saat, iki buçuk saat geçmeden güneş yeniden doğuyor. Batıyor. Hiç ortalık kararmadan yeniden doğuyor. Peki ortalık kararmayınca gece teşekkür etmeyince yatsı namazları nasıl kılacaksınız? Hadise bu. problem çoğu zaman bunun üzerinde oluyor. Şimdi bunun bunu A şıkkı diyelim. Bir de B şıkkı var. Daha kuzey kutbuna doğru gittiğiniz zaman 3 ay gece, 3 ay gündüz olan yerler var. Ya da 6 ay gece, 6 ay gündüz olan yer. Her ne, neyse bir Müslüman oraya gitti. Görevli olarak yolu düştü. Orada namaz kılacak. 3 ay sürekli gece veya üç ay devamlı gündüz. Hiç ortalık kararmıyor. Şimdi bununla ilgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aslında soru sormuşlar. Bununla alakalı soru. Daha doğrusu peygamberimiz kendisi bir açıklama yapmış. demiş Şöyle buyurmuş. Kıyamette yakın öyle haller zuhur edecek ki güneş bir doğacak bir yıl hiç batmayacak demiş peygamberimiz. Devamlı aydınlık olacak dünya üzerinde. Ondan sonra bir batacak bir yıl sürekli karanlık olacak demiş. Hiç aydınlanmadan kıyamete yakın buna benzer olağanüstü durumlar oluşacak demiş Allah'a Resulü. Sahabiler sormuşlar ya Resulullah o zaman namazları biz ne yapacağız demişler. Namazları nasıl kılacağız? Bir yıl devamlı karanlık, bir yıl sürekli aydınlık, hiç gece olmayacak olmayacağına göre Allah'ın Resulü bir tek kelimeyle öyle cevap vermiş ki ancak o kadar olur. Yani bundan güzel cevap zaten olmaz dersiniz. Ve <gülüyor> kadiruhu buyurmuş. Ve kadiruhu, ekuataha vakitlerini takdir ediniz. Namaz vakitlerini siz takdir ediniz. Aklınızı kullanırsınız böyle bir durumla karşılaşınca ki kutuplarda karşılaşılıyor. Aklınızı kullanarak takdir edersiniz. Namaz vakitlerini takdir ederek kılın anlamına geldiği belli. Yani namaz kılmayın. Ya da sadece gündüz kısmında bir yıl gündüz kısmında öğlen ikindi var. Öğlenle iki, iki namaz kılıverin. Bir yılda yeter. Veya gece kısmında işte akşam namazı var, yatsı var. Bir de gece sonu ererken sabah namazı var. iki üç namaz var. Bunları kılın yeter demiyor Peygamberimiz. Namaz vakitleri takdir ediniz. Yani beş vakit namazı muhafaza ederek takdir hakkını kullanınız. Aklınızı kullanarak hesap yapın manasında. İşte Muhammed Hamidullah buna dayanarak kutuplara diyor en yakın olan beş vakit namazın kılındığı ülke belde neresiyse oranın takvimini alırız elimize. Kutuplardaki bu gibi yerlerde 24 saat esasına göre namaz vakitlerini not ederiz, namaz ona göre kılarız. Ramazan rastlarsa orucu da oruca ona göre kalkarız diyor. Ve mantıklı olan da bu. Dolayısıyla Allah Resulü'nün bu hadis-i şerifi zaten problemi çözüyor. Şimdi gelelim Akşam namazının e, vakti girince hemen sabah namazına geçilmesi, yastı namazının vaktinin girmemesi meselesine gelince o zaman işte cem etmek akla giriyor Akşam yasıyı cem ederiz. Ondan sonra güneş doğmazdan önce de sabah namazını kılarız. Biz eh, yastı namazının vakti girmediğine göre ya yastı namazı sakıt oldu diyor bazı cemaatler. Orada demişler daha önceki yıllarda. O zaman namaz sayısı kaça düşer? Dörde düşer. Madem hiç gece olmuyor, hep gündüz kısmı var. Bir de akşam namazı vakti, güneş battığı için girdiği belli. Güneş doğmadan önce de yarım saat, bir saatlik bir aydınlık dönemi var. Sabah namazın vakti de var görünüşte. Onu da kılarız. Ama gece hiç kararmadığı için gece teşekkül edemiyor yastramıza vakti girmiyor. Girmeyince de bu namaz sakıt olur. Hiç kılınmasa da olur gibi fetva verenler çıkmış. Fakat kanatımızca beş vakit namazı biz kutuplarda bile e, azaltamayınca Peygamberimizin kadri ruha hadisine dayanarak takdir ederek yani beş vakti 24 saatin içine taksim ederek en yakın takvime göre uygulama durumu hasıl olunca Beri taraftaki yastı namazını neye yakılmayalım? İsveç, Norveç gibi yerlerde kısaca beş vakit namaz muhafaza edilmeli. Akşamla yastı cem edilerek kılınabilir. Arkadan da sabah namazı kılınır. Gündüz kısmındaki namazlar zaten bellidir. Başka bir kardeşimiz, Hocam diyor Kur'an-ı Kerim'de başörtüsünün isim olarak geçmediği doğru mudur diyor. Doğruysa başörtüsü yoktur denilebilir mi diye sormuş. Şimdi başörtüsünün yokluğu nasıl söylenebilir? Ayet-i Kerime'ye bakıyoruz. Şimdi orada e, Nur Suresi 31. ayet bildiğimiz gibi. Bakıyoruz ayet-i kerimeye. Ey abim mümin kadınlara söyle. Gözlerini sakınsınlar. Yani erkeklere anlamlı şekilde bakarak onları kendilerine celbedecek şekilde bakmasınlar. Veya fazla fıruca önüne felçlerin iffetlerini korusunlar verebdin zinet zinetehne zinetlerini açmasınlar. Yani zinet ya yani süs yerlerini e, açmasınlar. İlla ma zaharemin ancak bunlardan açıkta kalması gereken, açıkta kalanlar müstesnadır buyrulmuş. Yani kendiliğinden açıkta kalması gereken yüz yüzü diyelim, elleri mesela. Kadının elleriyle çama bulaşık yıkayacak, temizlik yapacak. Sürekli ellerine eldiven giysin yok böyle bir mecburiyet. Yüzünü devamlı kapatsın. Niye kapatsın? Yüzünü kapattığı zaman nasıl tanınacak bir defa? Yüz kimlik, kişilik şeyidir. İnsanın kimliğini gösterir. Yüzünden tanınır kişi. Onun dışındaki hiçbir yerinden dena testi hariç yani ondan hücre alıp da tahlil yapmanın dışında tanıyamazsınız bir insanı genel olarak. Gerçi bazı vücudundaki izlerden, benden e, vesaire sivilciden insanlara teşhis konabilir de genel olarak e, insanların tanıması yüzündendir. O yüzden yüzünü kapattığınız zaman o, o kişi erkek mi kadın mı bu defa onu da bilemezsiniz. Yani bir terörist bugün kadın kıyafetine bürünse yüzünü de kapatsa sadece gözlerinin birisi açık mesela bazı yerlerde yaptıkları gibi Dolayısıyla kesinlikle tam kadın kıyafeti var karşınızda. Onu kadın zannederek siz ona göre davranacaksınız. Fakat bu silahlı bir terörist. Ve bir anda onun hançerini sırtınızda hissediyorsunuz. Veya silahını karşınızda buluyorsunuz. Silahını karşınızda buluyorsunuz mesela. Kadın kıyafetin içinden bir terörist çıktı mesela erkek diyelim. Bu yüzden açıkta illa ma zahire minha ayeti. Demek ki kadının açıkta kalması gereken yerleri var. Ki Allah Resulü zaten bu ayet-i kirimler nazil olunca e, Allah Resulü'nün evine ilk defa Hazreti e, Ayşe'nin kız kardeşi Esma binti Ebi Bekir geliyor. Diğer hanımından kuteyle'nin kızı e, Esma geliyor. Tabi daha önceki kıyafetiyle gelmiş. Çöl iklimi sıcak yer. Ona göre aileden birinin eniştesinin evine, ablasının evine geldiği için Esma önce kıyafetiyle gelmiş. Peygamber'e dur ya Esma demiş, ayeti okumuş. Bundan sonra bizim eve dediğimiz gelirken, yabancı evlere giderken ellerin ve yüzün hariç diğer yerine örtere gireceksin demiş Peygamberimiz. İlk uygulamayı kendi ailesinden baldız üzerinde göstermiş. El ve yüzün açık kalabilir demiş, Tan Tanımay açısından. Gelen kimdir? Tanımanız lazım. Yüz açık olursa tanırsınız. Dolayısıyla buna ayaklar da eklenmiş, topuktan aşağı Hanefi mezhebinde. Üç ağza kadınlarda açık alma hakkı vardır denmiş. Şimdi devam ediyor ayet-i kerime. <gülüyor> Ve başörtülerini yakalarının üzerine taksınlar, koysunlar. Şimdi başörtülerini hımar kelimesi başa örtülen örtü anlamına geliyor. Başörtüsü Kur'an-ı Kerim yoktur demek doğru değil. Humur kelimesi var, çoğulu yani. Örtüler, baş örtüleri de mi? Baş örtülerini yakaların üzerini örtecek şekilde göğüslerin üzerine salıversinler. Çünkü e, Arap örfünde göğüslerin üzerleri açık oluyor gerdanlık dediğimiz kısımlar ya da e, gerdanlık takılan diyelim yerler açık oluyor. Baş örtüsüyle oraları da örtülsün anlamında e, salıversinler baş örtülerini baştan üzerine koyarak buyurulmuş öyle devam ediyor ayet-i kerime. Şimdi dolayısıyla hımar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bulunduğu sürece buna e, Kur'an-ı Kerim'de yoktu demek uygun olmaz. Bir de cilbap var malum zaten. E, dış giysi dediğimiz. İşte feracı, e, kaban gibi hanımların e, evden dışarı çıkarken giydiği şeylerde cilbap adını alıyor. Ki Kur'an-ı Kerim celabi çoğu çoğulu kullanılmış. Dolayısıyla bu iki kelime hanımların iki parça örtüyle örtünebileceğini ifade ediyor. Bir başörtüsü, bir de cilbab denilen ikinci bir örtü şeklinde Kur'an-ı Kerim'de bunlar yerini almış. Cilbab kelimesi Ahzab suresi 59. ayet kelimesine geçtiğini biliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyorum altın erkeğe niçin haramdır? Şimdi tabi altın takı oluyor, süs türüne giriyor. Erkeğin süslenmesi ise kadınlar gibi takı takılınarak süslenmesi kadına andırır. Bakıldığı zaman erkek bilezikleri var, gerdanlık takmış, efendim küpelerini takmış, boyanmış. Bir de hanımların giydiği gibi giyindiğini düşünelim. Karşıdan bakan onu kadın zannedecek. Allah'ın Resulü hadis-i şeriflerinde kadına benzemeye çalışan erkeğe, erkeğe benzemeye çalışan kadına Allah lanet etti. Lanet etsin demiş Peygamberimiz. O yüzden her cinsin kendi olarak kalması esas alınmış. Takılar da dolayısıyla e, altın ve gümüş takılar kadınlara caiz görülmüş. Erkeğin bunları takmasına müsamaha edilmemiş. Bir tek gümüş yüzük. O da e, peygamberimizin sembol olan daha da mühür vazifesi veren bir yüzük varmış peygamberimizin şeyinde. Onun Onunla aynı zamanda mühür olarak da kullandığı biliniyor mesela. O kadar. E, dolayısıyla diğer... Altın yüzük takmak, altın, ger, altın gerdanlık, altın bilezik gibi e, şeyleri takmak erkeklere caiz görülmemiş. Tabi ayet-i kerimede bunlara yer verilmemiş ama hadis-i şerifle peygamberimiz nehiyetmiş. Erkeklere altın yüzük takmalarını Allah Resulü hadis-i şerifle men etmiş. tahriy mekruh şeklinde İslam alimleri bunu ifade etmişler. Tayyip Gazali Hazretleri ihya'da ee, namaza durdunuz diyor yan tarafınızda e, baktığınız iri altın yüzük var birisinde oradan diyor şeye geçin diyor saf değiştirin diyor mesela sizin göz, gözünüz takıldı kalbinize bu kardeşimiz neye böyle yapıyor niye bu altın yüzüğü takmış manasında kalbimizi meşgul edecek yani en e, yan tarafa geçiverin diyor kalbi meşgul olmaması açısından bu derece önceki nesiller buna önem vermişler Başka bir kardeşimiz, hocam bazı kimseler eşcinselliğin yapısal olduğunu, bu durumda olanların buna karşı bir şey yapamadığını iddia ediyorlar. Bunu açıklar mısınız demiş. Tabi İslam'da bir erkek bir de kadın var. Bunun dışında bir de Hunsai Müşkil diye fıkıh kaynaklarında üçüncü bir C kişiliği var aslında. Hunsai Müşkil, erkek mi kadın mı olduğu belli olmayan anlamında. İki tarafa da müsait yani. Erkek de olabilir, kadın da olabilir mi anlamında. Şimdi dolayısıyla bu gibi kimselerin aslında tedaviye görerek bir karar vermeleri lazım. Ya da tıbbın karar vermesi lazım. Erkek mi olması daha uygun, kadın olarak kalması mı uygun? Dolayısıyla tıbbi muayenelerle, tespitlerle bunlar belirlenebiliyor, ameliyatlarla e, kişi nerede yerini alacaksa alabiliyor bunlardan var mesela günümüzde. Daha önce bizim öğrenciliğimiz sırasında erkek olarak bildiğimiz bir şarkıcı bayan olarak yerini aldı. Bildiğimiz gibi şu anda öyle devam ediyor. Dolayısıyla daha önceden erkek olarak devam etmesi ve günümüzde de bu şekilde gelmesi de mümkündü, muhtemeldi mesela. Ama demek ki kadınlık tarafı ağır bastı, gerekli operasyonun ameliyatlarını oldu, bayan olarak yerini aldı mesela. Toplumdaki yerini de o şekilde toplumunu öyle benimsedi diyelim. Buna benzer hulasa, honsa konusunda tedavi imkanları varsa e, cinsiyetin belirgin hale getirilmesi İslam'da gerekiyor. Belirgin hale gelmiyorsa bunlar için aslında mesela mescitlerde ayrı bir saf teşkil edilmiş. Erkek mi kadın mı olduğu belli olmayan için. E, Erkeklere kadınlar arasında e, 3-5 kişi, 7 kişi varsa toplumda, namaza da gelmek istiyorlarsa onlar da kendi aralarında safa dursunlar diye tespitler de yapılmış. O yüzden bunlar e, kısaca üzerinde durulduğu zaman, güzel incelenirse, tetkik edilirse, tıp da konuya müdahil olursa bir çözüm bulunabiliyor. Bir de ağırlık açısından hangi tarafa, yüzde altmış, yetmiş erkek, yüzde yirmi, otuz kadın meyli var diyelim mesela. Çoğunluğa göre hüküm veriliyor böyle bir durumda. Veya %60-70 e, kadın, erkek şeyi varsa, e, algısı varsa kişide çoğunluğa göre hüküm verilerek onun bayan tarafında yer alması kararı verilebiliyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor varis çorabı üzerine mesedilir mi? E, şimdi şöyle varis çorabı bir defa tıbbın tavsiye ettiği doktorun mutlaka giymen gerek gerekir dediği bir çorapsa aynen e, mesela diyelim bir yara var bir yerimizde. Çıban, cerahat falan da zaman zaman dışarı verebilir veya vermeyebilir de. Onun üzerine plaster yapıştırılıyor mesela. Sargı bezi veya sarılıyor. Tedbir mahiyetinde dışarı akmasın, e, mikrop kapmasın falan diye. Şimdi dolayısıyla varis e, çorabı da genişleyen damarların kontrol tutulması bakımından doktor tarafından gerekli görüyorsa normal kan akışını bacaklarda sağlayabilmek bakımından mutlaka gerekli diyorsa yaraların üzerine sarılan sargı bezinden farkı kalmıyor. Yani o bir sargı bezi olarak algılanırsa bildiğimiz gibi sargı bezini biz sararken abdest olmamız bile gerekmiyor. Abdestsiz bir zamanda bile bir çıbanın, bir yaranın üzerine e, sargı bezi sarılsa veya Herhangi bir trafik kazasından sonra kırılan kolun bacağın, alçıya alınması durumunda abdestli abdestsiz olmasına olması, bakılmaksızın kişinin bunlar yapılıyor. Ondan sonra abdest alacak. Aman bu e, sargı bezi sarılmazdan önce veya alçıya alınmazdan önce abdest almalıydım. Hiç abdest alamadan bu koluma bacağıma e, bu alçılar e, sarıldı. Dolayısıyla ben sürekli abdestsiz sayıyorum kendimi dememize gerek yok. Yani kısaca bu sargı bezlerin sarılması konusunda bir abdest almamızda abdestli olmamız bile gerekmiyor. Ama abdest olursa güzel olur tabii ki imkan varsa. Yoksa abdestsiz olarak da sargı bezleri sarılmış olabilir. Şimdi varis çorabına gelince varis çorabı eğer bir doktorun mutlaka gerekli gördüğü ayağına her gün bunları giymelisin gün boyunca ayağından çıkarmamalısın diye damar genişlemeleri sebebiyle e, doktorun zaruri gördüğü bir uygulamaysa sargı bezi hükmünde olabilir diyoruz. Ve onun üzerine mesedilir, edilir. Mesh etmede zarar verecekse bildiğimiz gibi sargı bezinin altındaki yaraya mikrop kapma terkesi varsa yaranın mesh de terk edilebiliyor. Ve varis çorabını sargı bezi gibi değerlendirme imkanı var. Mümkünse tabii bizim tavsiyemiz yine de sabahları abdestli olarak giyilirse, yani gündüz akşam e, sabahtan akşama kadar giyilen bir çorapsa, abdestli olarak giyilmesi e, daha isabetli olur. O zaman üzerine mesh zaman çorap üzerine mesih hükmü ayrıca devreye girer. Yani hem sargı bezi e, hem de çorap üzerine mesih diye iki açıdan varis çorabı giyen kardeşlerimizin A ve B şıklarına istifade etme durumları söz konusu olabilir. Ya sargı bezi hükmü uygulanır veya doğrudan doğruya e, çorap üzerine mesih meshetme ilkesi de uygulanabilir ve bu kardeşlerimiz ikisinden birine meshedildiği zaman girmiş olabilir. Yalnız çorap üzerine mesih olacaksa tabii abdesti giymesi gerektiğini biliyoruz. Diğer e, cebire dediğimiz sargı bezi Yük uygulanacaksa abdesti bulunma da gerek olmadığı da biliniyor. Ben burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.